Euzu billahi min eşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Essalatu vesselamü aleyke ya seyyidel evvelin ve'l âhirin ve ila cem'il enbiya'i ve'l mersalin ve ila cem'il veliyayi ve'lhamdülillahi ve rabbil âlemin. Hep beraber esmaül husnayı anlamaya çalışıyorduk. Allah'ın isimlerini, sıfatlarını anlamaya çalışıyorduk. Önce Fatiha'daki isimleri hep beraber anlamaya çalıştık. Allah'ın zat ismi olan Allah ismini önce anlamaya çalıştık. Sonra Allah'ın Rab sıfatını, Rahman sıfatını, Rahim sıfatını, Malik sıfatını anlamaya çalıştık. Malik ismini anlatırken söylemiştik. Nasıl ki Fatiha Kur'an'ın özü ise anası ise, özeti ise aynı şekilde Fatiha'daki isimler de Esma'ul Hüsna'nın özetidir. Anasıdır, özüydür. Eğer Fatiha'yı anlarsak Kur'an'ı anlamış oluruz. Özetle Kısaca anlamış oluruz. Allah'ın Kur'an'ı indirmesindeki muradını anlamış oluruz. Allah bize öz itibariyle neyi emretmiş, bizden ne istiyor, onu anlamış oluruz. Eğer Fatiha'yı anlarsa, Allah Kur'an'da kendini tanıtıyor, kendisine halife olan insanı tanıtıyor. Eğer Fatiha'daki esmayı da anlarsak, bütün Esma-ül Hüsna'yı da anlamış oluruz. Diğer esma, isimler, Allah'ın isimleri, sıfatları, Fatiha'daki isimleri tefsir eder, açıklar. Bundan sonra öğreneceğimiz, anlayacağımız, bütün isimleri Fatiha'daki esmaya bağlamamız lazım. Fatiha üzerinden anlamamız lazım. Yani bir tek Fatiha'yı okuduğumuzda hem Kur'an'ı okumuş olmamız lazım, hem de Esma'yı okumuş olmamız lazım. Önce Allah'ın Allah ismini, zat ismini anlamaya çalışıyorduk. İsim olarak bir tek Allah ismi Allah'a isimdir. Gerisi Allah ismini ne yapar? Tefsir eder, açıklar, tanıtır. Allah ismini tanıtır. Yani Allah'ı tanıtır. Ben kısaca nasıl tanıtır, nasıl tanıtması lazım? Tanıyor muyuz, tanımıyor muyuz? Hep beraber bakacağız. Bir tek kendi üzerimizden değil, çevremizdeki tanıdığımız insanlar üzerinden de Allah'ın isimlerini anlamaya çalışacağız. Gerçekten Allah'a iman etmiş miyiz, etmemiş miyiz? Bir tek ben Allah'a iman ettim demek yetmez, yeterli değildir. Allah ayet-i kerimede öyle buyurdu. Siz, biz iman ettik dedikten sonra sizi imtihana tabi tutmadan sizi öyle bırakacağımızı, sizin imanınızı kabul edeceğimizi mi sandınız? Buyurdu Allah ayet-i kerimede. Bakacağız Allah bizim imanımızı kabul ediyor mu, etmiyor mu? Neyle imtihana tabi tutuyor? esmasıyla, isimleriyle imtihana tabi tutuyor. Yani bir tek yanlış yapmamak, günah işlememek yetmez. Bir de yapmamız gerekenleri vardır. Yapmamız gerekenleri yapmaya çalışırken onu Allah'ın isimleriyle yapıyoruz. Allah'a abd olmaya, halife olmaya çalışıyoruz çünkü. Ya Allah'ın ismiyle muamele edip Allah'a halife oluyoruz, abd oluyoruz. Ya da ona halife olmayı kabul etmiyor. Allah'a uymuyor. Şeytana uyuyoruz. Nefsimize uyuyoruz. İsimleri öğrenirken önce Allah ismini anlamaya çalışmıştık. Elhamdülillah. Hamd Allah'a içindir. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd Alemlerin Rabbi olan Allah içindir Hamd övmek demekti Bir de övmeyi Övmek kendi hakkı olan demekti Övmek de Allah'a aittir Allah kimi övdüyse o övgüye layıktır Kimi övmediyse övgüye layık değil Eğer biz Allah'ın övdüklerini övüyorsak Allah'a hamd etmiş oluyoruz Hamdi Allah'a teslim etmiş oluyoruz. Hamd ona aittir demiş oluyoruz. Eğer övmediklerini övüyorsak bu durumda kendimizi, nefsimizi, aklımızı Allah'a şirk koşuyoruz. Bir Allah'ın zatında Allah'a şirk koşmak vardır. Bir de isimlerinde, sıfatlarında şirk koşmak vardır. Herkes aklını sonuna kadar kullanıp bunu anlamalıdır. Anlamazsa Yarın kıyamet günü Allah perdeyi açtığında evet dehşete düşer. Allah ondan ne istemiş? Nasıl yapmasını istemiş? O ne yapmış? Bunu görür. Yoksa böyle kaba bir idrakle işte herkes böyle yapıyor. Herhalde böyledir. Bize böyle yapıyoruz derse Rabbine teş düşer. Anlamamıştır. Anlamak için çaba gayret sarf etmemiş, aklını kullanmamış demektir. Allah onun için ayet-i kerimede buyurdu. Canlıların en kötüsü aklını kullanmayan insanlardır. Aklını nerede kullanacak? Rabbini tanımak için kullanacak. Kendini tanımak için kullanacak. Ebedi hayatını nasıl kazanması gerekir? Bunun için aklını kullanacak. Yoksa aklını kullandığı, dünyayı kazandığı, dünyanın peşinden koştu, parayı kazanmaya çalıştı, mevki makam kazanmaya çalıştı. aklı kullanmak bu değildir. Bu akıl parayı bilmek, paranın peşinde koşmak yemeğin peşinde koşmak nefsin arzuları istekleri peşinde koşmak hayvanda da vardır o da kendine göre en güzel ot neredeyse gider onu yiyer oraya gider o da nefsi peşinde koşar arzuları istekleri peşinde koşar insandan istenen bu değildir insanı hayvandan ayıran bir özellik vardır nedir o? Allah'ın kendisine nefettiği ruhtur. O ruh Allah'ın esmasıyla, zatıyla, sıfatıyla tecelli ettiği Allah'ın nurudur. Ve o Rabbini ister. Ya Allah'ın sana nefrettiği ruha uyarsın, tabi olursun. Allah'ın sana nefettiği ruh olursun, Allah'ın nuru olursun. Evet, Allah'ın isimleri sende tecelli eder. Hazreti insan olur, Allah'a halife olursun. Ya da onu yok sayar, vehmi, hayali olan, evet, arzuların peşinde koşarsın, zanın peşinde koşarsın, nefsin arzuları istekleri peşinde koşarsın, hayvan olursun. İçisinden başka bir seçenek yoktur. Ama anlamadan Allah'a abd olmak nedir? Allah'a halife olmak nedir? Allah'ın İsimleri nasıl tecelli eder? Eğer biri bunu anlamadıysa bunu yapması da mümkün değildir. Evet. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Her türlü övgüye layık olan O'dur. O'nun bütün isimleri övgüye layıktır. Hangi ismi tecelli ederse etsin övgüye layıktır kainatta varlıkta Allah'ın isminin tecellisinden muamelesinden başka bir şey yoktur. Bizim kendi hayatımızda da böyledir. Allah sürekli bize bir muamelede bulunur. Muamele yaparken o muamele Allah'ın bir isminin tecellisidir. Hangi isimle tecelli edip bize muamele ederseysin o övgüye layıktır. Eğer biri onun işini beğenmediyse, kabul etmediyse Allah'ın o muamelesinden evet bir ismini kabul etmemiş ona itiraz etmiştir. Bununla beraber kendi bildiğini Allah'ın önüne koyup kendini Allah'a şirk koşmuştur. Onun için Müslüman bütünüyle Allah'a teslim olandır. Nasıl teslim olacak? Allah'ın muamelesine teslim olacak. Allah'ın hükmüne teslim olacak. Allah'ın emrine, Allah'ın vahyine teslim olacak. Evet Allah'ın göndermiş olduğu peygamberin hayatına teslim olacak. Yoksa, yoksa Müslüman olmaz, Allah'a teslim olmaz. Eğer Allah'a teslim olmuyorsa, bir şeylere teslim oluyor demektir. Ya nefsine teslim oluyor, ya şeytana teslim oluyor. Ya nefsine kur olmuş, abdolmuştur, ya da şeytana abdolmuş, kur olmuştur. Onun için Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, evet, Ey beni Adem, Ey evet, ya beni Adem en la ta'budu şeytane innehu lekum aduvun mübün. Ey Adem'in çocukları Ey Adem Şeytana avdolmayın Şeytana tapmayın O sizin apaçık düşmanınızdır Düşmanlığı nereden yapıyor? Nasıl yapıyor düşmanlığı? Allah'a teslim olma diyor. Allah'ı kabul etme İtiraz et, ne yaparsan yap. Evet, Ayetin devamında وَنْيَبُدُونِ Bana abdolu. هَزَا سِرَاتٌ مُسْتَقِيم Sirat-i müstakim budur. Sen bana abdolmazsan, şeytana abdolursan Sirat-i müstakimden çıkarsın. Şeytanın peşinden gidersen Sirat-i müstakimden çıkarsın. Şeytana abd olmuş olursun. Yani şeytan sana bir şeyi tavsiye ediyor. Sen de onun tavsiyesine uyuyorsan, ona uyuyorsan, ona tabi oluyorsan onu seviyorsun demektir. Sevdiğine abd olmuşsun. Evet. Ham onun içindir. O ne yaparsa yapsın bütün varlıkta, bütün kainatta hiçbir dengesizlik yoktur. Bir dengesizlik görüyorsak, bir yanlışlık bir yerde görüyorsak, sorun olan durumdan değildir. Sorun bizim kendi aklımızdan, gönlümüzden, imanımızdan dolayıdır. Şirkimizden dolayıdır. Allah'ı anlamadığımız, tanımadığımız içindir. Hayat baştan sona imtihandır. İmtihan, kazanma imkanıdır yani. Bunun için iyi davranacak, kötü davranacak. Hak davulacak, batıl davulacak, karanlık davulacak, aydınlık davulacak, iman davulacak, küfür davulacak. Çünkü Allah insana irade vermiş, seçme hakkı vermiştir. Yani iki şıkın olması gerekiyor ki senin ikisinden birini tercih etmen lazım. Sen bu tercihenle kazanıyorsun. Küfür olmazsa iman tercihini nasıl yapacaksın? Batıl olmazsa hakın tercihini nasıl yapacaksın? Güzele çirkinlik olmazsa güzeli nasıl tercih edeceksin? Senin bütün gücün tercihendir, duandır. Onun için buyurdu, eğer duanız olmasaydı, terciheniz olmasaydı, isteğiniz olmasaydı, Allah size neden kıymet versin? Kıymetini, değerini tercihenden alıyorsun. Ya Allah'ı tercih ediyorsun ya da başka bir şeyi. Allah'ı tercih etmedinse tercih ettiğin her ne olursa olsun o küfürdür, o onu Allah'a şirk koşmaktır. Onun için bakıyoruz. Hamdımız kimedir? Kime hamd ediyoruz? Ya da kimi hamd ediyoruz? Kimi övüyoruz? Eğer övdüğümüz zenginlerse, övdüğümüz mevki makam sahipleri ise, onları kıymete degere layık görüyorsak, onlara kıymet deger veriyorsak, bunlar kıymetlidir, değerlidir, şereflidir diyorsak, Allah'a ters düştük. Allah öyle söylemedi. Allah'ın övdüğünü övemedik. Hiç övmediği birini, birilerini, bir şeylerinden dolayı övdük. Ne dedik? Allah bilmiyor dedik, ben daha iyi biliyorum, bu övgüye layıktır dedik. Evet. İnsan, Hazreti Insandır. Şerefini, kıymetini, değerini Allah'tan alıyor. Maldan, mülkten, mevkiden dolayı değil. Hazreti İnsan oruçundan alıyor. Kim Allah'a yakınsa Allah onu övüyor. Kim Allah'ın yolundaysa Allah onu övüyor. Kim Allah diyorsa Allah onu övüyor. Övgüye o layıktır. Bakalım övdüklerimiz Allah'ın övdükleri midir? Yoksa Allah'ın övmediklerini mi övüyoruz? Hem kendimize hem çevremize bakıyoruz. Allah'ın isimlerinde haddi aşmayın, sınırı aşmayın, yoldan çıkmayın dedi Allah eğer Allah'ın övmediklerini övüyorsak yoldan çıkmışız demektir. Haddimizi aşmışız. Allah'a karşı haddimizi aşmışız. Kendimizi Allah'ın yerine koyup, Allah'ın övmediklerini övmüşüz. Aklımızı sonuna kadar kullanmak zorundayız. Ben anlamadım, ben bilmedim, yok öyle. Allah bunu kabul etmez. Allah ne verdiğini bilmez mi? Yaratan bilmez mi buyurdu. Evet. Bakıyoruz hamdımız kimedir? Bakıyoruz Allah'ımız kimdir? Evet, önce Allah ismini anlatmıştık. Allah ismi, Allah'ın zat ismidir. Bütün yönleriyle sevmek demekti. Muhabbet demekti. Seven demekti. Sevilmeye layık olan demekti. Bütünüyle muhabbet demekti. Bütün isimler evet. bu isme Allah'ın seven ismine, sevilen ismine dahil olur, övülen ismine. Onun için ilk ayet, Fatiha'daki ilk ayet, hamd ile başlıyor. Övgüyle, övülmekle. Bir şeyi güzel görüyor ve övüyorsan, seviyorsun. Allah sevilmeye, övülmeye layıktır dedi. Ne kadar seviyorsan senin için o, o kadar övgüye layıktır. Aynı şekilde bütün işleri böyledir. Bütün yaratması, bütün takdiri, bütün hükmü, bütün emirleri böyledir. Sevilmeye layıktır, övgüye layıktır. Niye? Çünkü onun bütün işi aşk iledir, muhabbetledir, sevmekledir, sevdiği içindir. Evet. Bakıyoruz, ilahımız kimdir? En çok kimi seviyoruz? En çok kimin sevgisini istiyoruz? Kim beni sevsin, bizi sevsin diyoruz? Kimin sevgisine, kimin övgüsüne layık olmaya çalışıyoruz? Kim beni övsün? Anam mı beni övsün? Babam mı övsün? Eşim mi övsün? Çocuğum mu övsün? Mahalledekiler mi övsün? Komşular mı övsün? Övsün? Akrabalar mı övsün? Yoksa Allah mı övsün diyoruz? Kimin övgisini istiyoruz? Hamd Allah'a aitti. Övmek O'na aitti. Birilerini Allah'ın önüne koyup bu beni övsün, benim ilk tercihim bunun övgisidir diyorsak O'nu Allah'ın hamdinde Allah'ın önüne koymuşuz demektir. Herkes buna bakmalıdır. Birinci derecede kimin öfküsünü istiyoruz? Kim bizi öfsün? Kim bizi sevsin istiyoruz? Evet. Fatiha'yı okurken, Kur'an'ı okurken böyle anlamak gerekiyor. Evet. Bakıyoruz. Hamdımız kimedir? Kimi övüyoruz? Kim bizi öfsün istiyoruz? Bizim ilahımız kimdir? Sevdiğimiz kimdir? Kime abdolmuşuz? Kimin sevgisi peşinde, muhabbeti peşinde koşuyoruz? Kim beni sevsin? Kim benden razı olsun? Kim beni öfsün diyoruz? Eğer bu Allah'sa biz Allah'ın kuluyuz. Eğer sevdiğimiz, övdüğümüz Allah değilse o beni öfsün demiyor, başkalarını onun önüne koyuyorsak Allah bizim için gönlümüzde ikinci plana girmiş demektir. Onu arkaya atmışız demektir. Bunun için Allah ne buyuruyordu? İnsanlardan öylesi var ki Allah'ı sever gibi başkalarını severler. Oysa ki müminlerin Allah'a olan muhabbetleri çok şiddetlidir. Allah mümini tarif etti. İman ettiğini iddia edenleri değil, müminler dedi. İman etmiş olanlar. Evet. Bakıyoruz, Allah'ı sever gibi başkalarını seviyor muyuz? Yani, onların övgisini, sevgisini, rızasını Allah'ın önüne koymuş muyuz, koymamış mıyız? Onun gibi sevsen bile Allah kabul etmiyor. Evet, i̇nsanlardan öylesi var ki, yani sanki, şaşıracak bir şey nasıl beceriyor bunu nasıl böyle yapabiliyor aklını nasıl kullanmış bu nasıl akıldır böyle nasıl akıldır ki ona Allah'tan başkasının sevgisini tercih ettirmiş rızasını tercih ettirmiş övgüsünü tercih ettirmiş aynı şekilde hayatı yaşarken de bu böyledir her konuda Allah demek lazım. Her konuda. Hatta ayet-i Allah ne buyurdu? Yarın şunu şöyle yaparım deme. Allah dilerse de. Yani Allah yokmuş gibi o muamele etmiyormuş gibi konuşma. Ben yaparım deme. Evet. Elhamdülillahi ve Rabbil alemin övme ve övülme alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Allah övgünün neden kendisine ait olduğunu, layık olduğunu anlatıyor. İsimleriyle. Allah'ın Rabb ismi. Çünkü o alemlerin Rabbidir. Övgüye layıktır. Allah akla beyan ediyor. Hamdi beyan ediyor. Sevmeyi beyan ediyor. Övmeyi, övülmeyi beyan ediyor. Çünkü o alemlerin Rabbidir. Bütün alemler ona aittir. Hepsini yaratan O'dur. Hepsini Rab olarak terkip eden O'dur. Hepsine yolu gösteren O'dur. Evet. Önce nereden başlamak gerekiyor? Kendimizden. Allah benim Rabbimdir dememiz lazım. Bakacağız. Allah'a benim Rabbimdir diyor muyuz, demiyor muyuz? <gülüyor> Rabb terbiye edendi, yolu gösterendi aynı zamanda. Yaratandı. Her anda rahmetiyle, muhabbetiyle muamele edendi. Allah yolu nasıl gösteriyor? Neyin yolunu gösteriyor? Buyurdu ayet-i kerimede. Allah sizi karanlıklardan nura davet eder. Şeytan da sizi nurdan karanlıklara davet eder. Önce Allah davet ediyor. Evet. Aremer'in Rabbidir. Bütün varlık üzerinde, mahlukat üzerinde hükmü geçerli olan O'dur. Ama insana, İrade verdiği varlığa tercih etme hakkı vermiştir. Tercih hakkı. Zaten onu üstün kılan, onun o tercih hakkıdır. Kendi iradesiyle Allah'ı tercih etmesidir. Allah'ı Rab olarak tercih etmesidir. Allah peygamberler gönderiyor, kitaplar gönderiyor. Kuruna tercih yap diyor. Beni tercih et. Benim yorumu tercih et. Benim sana gösterdiğim yol, sirat-ı müstakim yoludur. Cennet yoludur. Allah'a dostluk yoludur. Dolayısıyla Allah'a hamd yoludur. Hamd. Biri Allah'a hamd etmiyorsa, övmüyorsa, Allah'ın gösterdiği yolu beğenmez. Peygamberin örnekliğini kabul etmez, edemez. Hamd edemez. Benim tercih ettiğim yol, benim bildiğim yol daha doğrudur deyip ne yapar? Allah'ın Rabb'lığını kabul etmez. Yani Kur'an'ı kabul etmez, Allah'ın vahyini kabul etmez, Peygamber'in hayatını, sünnetini, hadisini kabul etmez. Örnekliğini kabul etmez. Kabul etmemek, ben kabul etmiyorum demektir. Bir de bunun farklı farklı şekilde insanın üzerinde, hayatında zuhur etmesi, tecelli etmesi vardır. Nasıldır mesela başka? Öğrenmeye yanaşmıyor. Allah'ın vahyini öğrenmeye yanaşmıyor. Gereksizdir diyor. Başka kitaplardan dinimizi öğreniriz diyor. Ya da işte biz atalarımızdan böyle gördük. Anam babam böyle yapmış, biz böyle yapıyoruz diyor. Allah'ın vahyini, Allah'ın Rablığını, Rab sıfatıyla yolu göstermesini kabul etmediği için yolu öğrenmeye yanaşmıyor, tenezzül etmiyor. Ama dünyası için, üç kuruş para kazanmak için hayatını israf edebiliyor. Niye? O gereklidir, o lazımdır. Allah konuşmuş, Allah anlatmış, Allah seni cennete davet ediyor, dostluğa davet ediyor, karanlıklardan, sen karanlıktasın ki seni nuruna davet ediyor, o gereksizdir diyor. Nasıl imandır bu? Böyle bir iman var mıdır? Bu münafıklıktır. Bu kendi kendini kandırmaktır. Cenneti isteyen koşar. Cennete koşar. Genişliği yer reggel kadar olan cennete koşun buyurdu. Koşmalıdır. Koşmayanlar cennete gidemez. Ben yanlış yapmadım, hata yapmadım. Sen yerinde durdun. Allah sana git orada otur mu dedi. Git orada dünyanın peşinden koş mu dedi. Senin Rabbin para olsun mu dedi. Dünya olsun mu dedi. Onun için her türlü fedakarlığı yapıyorsun. Gerisini biliyorsun öyle mi? Nasıl biliyorsun? Nereden biliyorsun? Allah'ı dinlemeden nasıl anlarsın sen bunu? Anlayamazsın. Onun için Allah ne buyurdu? Onlar Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. Onların hidayetine uy. Allah'ın delalette bıraktığı kimseye veli olan mürşidi bulamazsın dedi. Veli mürşidi bulamayanlar delalette kalmıştır dedi. Öyle kendi kendime yaptım, anladım yok. Buraya gelenler, bizimle muhatap olanlar, bizi dinleyenler bunu anlamıştır. Hiçbir şey bilmediğini anlamıştır. Rabbini gerçekten tanımadığını anlamıştır. Rabbinin kendisinden ne istediğini anlamadığını anlamıştır. Dinledikçe anladığını anlıyor. Evet. Bütün peygamberlerin geliş sebebi bir tek sebeptir. Her biri geldiğinde Allah ayet-i öyle buyurdu. Hiçbir nebi, hiçbir Resul yoktur ki biz onu... Sadece yalnız Allah'a abdolun ve Allah'a hiçbir şey şirk koşmayın deyip gönderdik. Onların bir tek daveti bunaydı. Allah'a hiçbir şey şirk koşmayın ve yalnız Allah'a abdolun. O zaman bütün mesele peygamberine uymak mı istiyorsun? Ona hiçbir şey şirk koşmaman gerekiyor. Sadece ona abdolman gerekiyor. Onu sevmen lazım. Onun rızası peşinde koşman lazım. Onun isimlerinde ona hiçbir şeyi şirk koşmaman lazım. Hamdini ona yapman lazım. Evet. Allah'ı Rab olarak kabul etmek demek, Kur'an'ın terbiyesini kabul etmek demektir. Resulullah Efendimiz'in hayatını, örnekliğini kabul etmek demektir. Onu kendine örnek kabul edip, ona uymaya, onun gibi yapmaya, onun gibi olmaya çalışmak demektir. Eğer sen Allah'ın yolunu öğrenmedinse, ise, Rablığını öğrenemedin. Rablığını zaten kabul etmemişsin. Kabul edebilmen için önce öğrenmen lazım. Bütün Kur'an'ı baştan sona dinlemedikçe, anlamaya çalışmadıkça, tefekkür etmedikçe, Allah'ı Rab olarak kabul etmiş olmuyorsun. Onun için bu sorumluluktan hemen kurtulmak için ne dedik? Önce Fatiha'yı öğrenmek lazım dedik. Fatiha Kur'an'ın özüdür, özetidir. Bunu anlayalım ki Allah'ı Rab olarak kabul etmiş olalım. O benim Rabbimdir dediğimizde doğru söylemiş olalım. Münafak olmayalım diye. Başka bir yolu yok. Hiçbir yol görünmüyor. Çünkü onu öğrenmek uzun zaman alabilir. Ayetleri tek tek anlayıp üzerinde tefekkür etmek uzun zaman alabilir. Ama Rahman ve Rahim olan alemlerin Rabbi ne yapmıştır? Tekrar edilen yedi dedi. Senin tekrar tekrar okuduğun o yedi ayet dedi. Kur'an'ın özü. Önce bu hemen iman etmen lazım çünkü. Yoksa ölüm her an gelebilir. Allah her an sana gel diyebilir ve sen Allah'ı Rab olarak kabul etmemişsin. Rab olarak kabul etmemişsen zaten senin işin bitmiştir. Onun için önce Fatiha'yı öğrenmek lazım dedim. Fatiha'daki esmayı öğrenmek lazım. Yani özetle Allah'ı Rab olarak kabul etmek lazım. İlah olarak Allah olarak kabul etmek lazım dedim. Evet, bakacağız, Rabbimiz Allah midir, başkaları midir? Eğer Kur'an'ın terbiyesiyle terbiye olmuyorsak, alemlerin Rabbinin kelamıyla, ile terbiye olmuyor, silat-ı müstakime girip yürümüyorsak, gönlümüzü Allah'ın, alemlerin Rabbinin emrettiği gibi düzene koymuyorsak, Allah ile bakmıyorsak, onunla düşünmüyor, onunla dinlemiyorsak, onunla hareket etmiyorsak, kiminle hareket ediyorsak, kendimizi kime göre ayarlıyorsak, Rabbimiz O'dur. Eğer, Allah'tan başkasının terbiyesini kabul ettiysek, falan zatın, filan zatın terbiyesini kabul ettiysek, Farancanın, faran alimin, faranzatın kitabı deyip onun kitabıyla terbiye olmaya çalıştıksak bizim Rabbimiz o olmuş olur. Hangi kitabı okursak okuyalım, kime uyarsak uyalım, bakmamız gereken Allah'tır. Ayeti daha iyi anlamak için, Resulullah Efendimizin hayatını daha iyi anlamak için okuyorsak bu doğruydu. Yoksa işte bizim kitapta böyle yazıyor. Üstadımızın kitabında böyle yazmış. Hocamızın kitabı böyledir. Hocamız şöyle söylemiş. Bizim cemaat böyle söylüyor. Bu Allah'ı Rabb olarak kabul etmemektir. Yarın Allah bizi huzuruna aldığında bunun böyle olduğunu herkes görecek. Allah konuşsun. Sen Allah'ı ciddiye alma. Birileri ciddiye al. Birileri senin Rabbin olsun. Senin Terbiyeciğin olsun, seni terbiye etsin. Seni düzenlesin, terkip etsin seni. Senin ahlakını kendine göre düzelsin. O senin Rabbindir. Allah demek yerine üstadını zikret, cemaatını zikret. O senin Allah'ın olmuş. ilahın olmuş o senin. Gerekçe ne olursa olsun o fark etmiyor. Müşrikler de puta taparken biz bunlara tapmıyoruz. Dediler. Allah buyurdu ayet-i kerimede. Peki niye böyle tapıyorsunuz? Ne dediler? Onlar bize şefaat etsin diye. Evet şefaat etsin diye. Şefaat demek şifa demektir. Şefaat demek hakkı, hakikati yolu göstermek demektir. Eğer biri Allah adına şefaat ediyorsa Allah'ın yolunu gösterir. Allah'ın evet, vahyinin yolunu gösterir. Peygamberin hayatının, örnekliğinin yolunu gösterir. Kendine göre değil. Evet. Allah'ın bu isminin bir de kulda tecellisi vardı. Halife olarak. Bakacağız. Allah'ın Rab ismi bizde tecelli etmiş mi, etmemiş mi? Ya da kimi Rab edinmişiz? Kimin Rablığı bizim üzerimizde tecelli etmiş? Eğer Allah'ın Rab ismi bizde tecelli etmişse, biz de kendi ehlimizi, yakıtı taşlar ve insanlar olan ateşten korurken neyle koruyoruz? Allah'ın vahyiyle, peygamberin örnekliğiyle koruruz. Onlara vahyin talimini yaparız. Çoluk çocuğumuza Allah'ın ayetlerini okuruz, açıklarız. Yolu onunla gösteririz. Doğruyu onunla gösteririz. Allah'ın vahyi bizim evimizde hakim olur. Allah'ın hükmü bizim evimizde geçer. Geçmiyorsa, kim bizi terbiye etmiş, Rabbimiz kimmiş? Anamızdan, babamızdan, atamızdan, çevremizden öğrendiklerimizle ailemize muamele ediyorsak, Aynı şekilde onların Rab'lığı bizim üzerimizde tecelli etmiş, biz de onların rablğiyi de evet, ne yapmış oluyoruz? Ev halkına muamele etmiş oluyoruz. Allah'ı rab olarak kabul etmemişiz, Allah'ın rab isminin tecellisi bize tecelli etmemiş, başka rabler bize tecelli etmiş demektir. Evet. Elhamdülillah rebil alimindeyince bütün bunları anlamak gerekiyordu. Benim bu söylediklerim Elhamdülillahi Rabbil Alemin ayetinin tefsiriydi. Kısaca tefsiriydi. Bunun üzerinde arkadaşlar tefekkür ettikçe sonsuz bir dediyayla karşı karşıya gelir. Eğer biri bir tek bu ayeti okursa bu ayet onu kurtarır, yolu gösterir, ona iman ettirir. Bütün varlığa Allah'ın Rab ismiyle muamele ettirir. Onu cennete götürür. Allah'ın rızasına götürür. Allah'ın hamdine götürür. Allah'ın övgisine götürür. Allah onu över. Bir tek bu ayetle. Onun için Kur'an'ın tefsiridir. Evet. Sonra Er-Rahman-ı Rahim dedi Allah. Evet. Hep beraber Rahman ve Rahim ismini anlamaya çalıştık. Evet. Bakacağız. Rahman olarak kimi görüyoruz? Biz de Rahman olmuş muyuz, olmamış mıyız? Allah'ın Rahman ismi bizde tecelli etmiş mi, etmemiş mi? Esmaül ül Hüsna'yı anlatırken Başta söyledim, Allah'ın Rahman oruşu farklıdır, Allah'ın Rahman isminin kulda tecelli etmesi farklıdır. Yoksa bir kulda Allah'ın Rahman ismi tecelli edince benim Rahman oruşum Allah'ın Rahman oruşu gibidir demez, diyemez, böyle bir şeyi aklından geçiremez bu küfür olur çünkü. Allah evvel, ahir, zahir olan Allah'tır. İnsan ise Allah'ın yaratmış olduğu kurudur. Allah'ın sıfatları evet, zatidir. Bizzatihi ona aittir, maksustur. Seni yaratmış ve kendi sıfatından evet, bir parça sana vermiş, tecelli etmiş. Onun için kuldaki tecelli eden esmayla Allah'ın isimleri sıfatları birbiriyle kıyaslanmaz kıyas yapılmaz yani evet bakıyoruz bizim Rahmanımız Allah bilir değil midir? Rahman olarak Allah'ı biliyor muyuz? Rahman ve Rahim olarak Allah'ı biliyor muyuz? yoksa bizim için Rahman ve Rahim olan başkaları midir? bu ismi Allah'tan başkasına verip Allah'ı Rahman ve Rahim olarak gördüğümüz gibi başkalarını da Rahman ve Rahim olarak biliyor ve görüyor muyuz? Yani Rahman ve Rahim olan Allah'ı sevdiğimiz gibi yoksa Rahman ve Rahim oluşundan dolayı başkalarını mı seviyoruz? Sevdiğimiz rahmeti umduğumuz kimse yani anamız olabilir, babamız olabilir Eşimiz olabilir, evladımız olabilir. En yakınlar. Eğer Allah'tan önce ya da Allah'a güvenir gibi, rahmetini umar gibi birinden rahmet umuyorsa, onu Allah'ın Rahman isminde, Rahim isminde Allah'a şirk koştuk demektir. İster anamız olsun, babamız olsun, evladımız olsun. Yakınlarımız olsun o fark etmiyor. Herhangi bir şeye, rahmete, ihtiyacı olduğunda ilk hatırladığı Allah midir, yoksa birileri midir? Bana falanca yardım eder, bana falanca destek olur mu diyor, yoksa Rahman ve Rahim olan Rabbim var. O mutlaka bir vesileyle bana yardım eder. Acaba kimi bana vesile eder deyip vesileye mi bakıyor? Yoksa vesileyi rahman ve rahim olan Allah'ın yerine koyup, bu bana yardım eder mi diyor, bu bana rahmet eder mi, merhamet eder mi diyor. Evet, imanımızı, gönlümüzdeki imanımızı şirkten temizlememiz lazım. Çünkü Allah ayet-i kerimede öyle buyurmuştu, iman etmeyenler ya da imanları kendilerine bir fayda vermeyenler. Onlar imanlarına şirki karıştırmadan iman etmezler dedi. İman ediyor ama imanına şirki karıştırıyor. Yani Allah'ın isimlerinde başkalarını da Allah'a ortak görüyor. Bir kul Allah deyince onun için her şey bitmelidir. Allah deyince her şey bitmelidir. Sevdiği Allah olmalı, övdüğü Allah olmalı, Rabbi Allah olmalı, yolu gösteren Allah olmalı, rahmetini umduğu Allah olmalıdır. Ona güvenmeli, ondan istemeli, ondan beklemelidir. Yoksa Allah'ı ilah olarak kabul etmemiş, Rabb olarak kabul etmemiş, Rahman olarak, Rahim olarak kabul etmemiş demektir. İmanımızı temizlememiz gerekir, şirkten temizlememiz gerekir. Onu rahman ve rahim olarak kabul etmemiz gerekir. Bu ismin bizde tecelli etmesi için ne lazım? Bizim alemlere rahmet olan, Lema erselna ke illa lil alemin buyurduğu Resulullah Efendimiz gibi alemlere rahmet olmaya çalışmamız lazım ki Allah'ın bu ismi bizde tecelli etsin. Allah'ın bütün isimleri böyledir. Allah Rahman ve Rahim'dir. Zatında Rahmandır, fiillerinde kullarına, mahlukata muamelesinde Rahim'dir. Ama kuldaki Allah'ın isminin tecellisi böyle değildir. Tam bunun tersidir. Asla arkadaşların bunu unutmaması gerekir. Sen rahim olmak mı istiyorsun? İşte ben rahim olayım. Ben Allah'ın kullarına karşı merhametli olayım. Ben alemlere rahmet olayım. Rah Allah'ın rahmetini saçayım. Demekle kimse rahim olmaz. Ben bunu istiyorum demekle kimse rahim olmaz. Ne yapması lazım? Bunu kazanması lazım. Nasıl kazanacak? Allah rahimdir, rahmetiyle muamele eder. Kul, eğer rahim olmak istiyorsa, onun rahmetle muamele edip, bu isminin tecellisini kazanması lazım. Yani kullarına karşı merhametli olmaya çalıştıkça, merhametli oldukça, rahim ismiyle muamele ettikçe, Allah'ın rahim ismi onda tecelli eder. Onun için, Allah sıfatıyla tecelli ediyor, kul ise önce amel ediyor, sonra Allah'ın o ismi ona tecelli ediyor. Yani Allah bizzatihi rahman ve rahimdir, Kurun rahim oluşu ise onun ameliyle bağlantılıdır, onun onu kazanması lazım yani. Allah bütün isimleriyle zaten ona tecelli etmiş. Ama her bir ismin onda kemale ermesi lazım. Allah bizi dünyaya bunun için göndermiş. Kemale ererim diye. Hazreti insan olalım diye. Allah'ın tecelli ettiği o isimleri kemale erdirip kamil insan olalım diyedir. Bütün ameller, ibadetler hepsi bunun içindir. İbadet deyince bir tek namaz, oruç, hac, zekat deyip geçiştirmiyoruz onu. Allah'a abdolmak her anda her nefestedir. Her anda kulluğunu yapmaya çalışırsan Allah'ın isimleriyle muamele edersen Hazreti insan olursun ve bütün hayatın ibadet olur. Her anda Allah'ın huzurunda Allah'a abd olmuş olursun. Allah'ı sevdiğini ispatlamış olursun. Allah'ın sevgisini kazanır, bununla beraber Allah'ın isimlerinin tecellisini, nurunu kazandırsın. Meleklerin secde ettiği varlık olursun. Fatiha'daki isimleri kısaca anlattım. Öz itibariyle eğer anlarsak, diğerlerini anlarken çok kolay olur inşallah. Sonra Maliki Yevmi Allah Maliktir. Allah din gününün Malikidir. Allah Malikül Mülk'tür. Allah bizim malikimizdir. Her şeyi önce kendi üzerimizden anlamamız gerekir. Evet, bizim malikimiz, sahibimiz Allah'tır. Üzerimizde söz hakkına sahip olan Allah'tır. Bakacağız bizim malikimiz gerçekten Allah midir? Malikimizin Allah olduğuna iman etmiş miyiz, etmemiş miyiz? Eğer malikimizin Allah olduğuna iman edersek Allah'a teslim oluruz. Müslüman oluruz yani. Eğer Allah'a teslim olamıyorsak onu Rahman ve Rahim olarak kabul edemediğimizden dolayıdır. Onu Rab olarak kabul edemediğimizden dolayıdır. Onu hamde layık, övgüye layık göremediğimizden dolayıdır. Onun gerçekten bizi sevip Aşkından, muhabbetinden yarattığına iman etmediğimizden dolayıdır. Allah'ın bir ismini inkar ettiğinde o isim kendisine iman edilmeyince o isimle beraber diğer isimler de gider. Yani sen Allah'ın malik ismine iman etmeyince diğer isimlere de iman etmemişsin demektir. Bir kul, bir tek Allah'ın ismine iman ederse, o isim, onun kurtuluş kapısı, cennet kapısıdır. Bir tek ismi. Çünkü o isim, diğer isimleri de beraberinde getiriyor. Onun için Resul Efendimiz buyuruyordu, اِنَّا لِلّٰهِ ve وَتِسْعِينَ اِسْمًا Allah için Allah'a ait 99 isim vardır. Hemen hesaha kim onları tahsil ederse, hemen hesaha kim onlardan bir tanesini tahsil ederse, vakıdahale cennet. O cennete girmiştir. Kendini cennete girmiş bilsin dediler ama ben öyle söylemeyeceğim yalnız. cenne, o cennete girmiştir dedi. Girecek demedi yalnız. Giriyor demedi. Girmiş gibidir demedi. cenne, o cennete girmiştir. Ne demek? Onun gönlü cennet olmuştur. O cennettir. Cennete girmiş dedi çünkü, girecek demedi. Onun gönlü cennet olmuştur. Onun için cennete girmiştir dedi. O cenneti garantilemiş. O cennet olmuş çünkü. Cennete girmiş dedi. Cennet onun kendi gönlüdür. O da kendi gönlünde Allah ile beraberdir. Bu marifet cennetidir. Bu Allah'ı bilme, Allah'ı tanıma cennetidir. O cennete girmiştir. Tek bir isim onun kapısı olur, gerisi, gerisi tamamlanır. Gerisi dengeye gelir. Dolayısıyla, bütün 99 ismi, onun gönlünde tecelli eder. Ve o gönül, cennete dönmüş, marifet cenneti olmuştur. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz, aleyhissalatü vesselam? Bu dünyada kim cennete girerse, o, ahiretteki cenneti unutur dedi. Onu hatırlamaz olur. Oraya bakamaz olur. Sahabe sordu, Ya Resulallah, bu dünyada cennet mi vardır? Buyurdu ki, evet. Bu cennetin ismi, marifet cennetidir dedi. Allah'ı bilme, tanıma cennetidir. Nasıl biliyor? Allah, isimleriyle, o gönüle tecelli etmiş. Allah'ın isimlerine iman edince o isimler onun gönlünde tecelli edince o gönül cennete dönmüş onun için Fakat dehale cenne buyurdu o cennete girmiştir dedi. O cennettedir. Cennete bir de Allah'ın cemali var. Bu cennette Cemalullah var mıdır? Evet. Bu cennette Allah'ın cemali var. Onun için Allah'ın cemalini müşahede etmeyi anlamayanlar burayı anlamadığı içindir. O gönlün cennete döndüğünü, o gönlün cennet olduğunu, onun için, onun gönlündeki cennete Allah'ın tecelli ettiğini, cemalini müşahede ettirdiğini anlamadığı içindir. Niye anlamıyor? Çöplüğe dönmüş bir gönül nasıl bunu anlar? Şirke boğulmuş bir gönül bunu nasıl anlayabilir? Bunu anlayamaz. Aklı buna ermez. Evet. Bakacağız bizim malikimiz kimdir? Anamız mı bizim malikimizdir? Babamız mı malikimizdir? Evladımız mı bizim malikimizdir, sahibimizdir? Devletimiz mi bizim malikimizdir? Yoksa şeytan mı bizim malikimizdir? Yoksa nefsimiz mi bize malik olmuş, sahip olmuş? Eğer nefsimiz bize malik olursa, bizi istediği yere sürükler. Bakalım. Hayatımıza bakıyoruz. Hayatımızı nasıl yaşıyoruz? Kiminle yaşıyoruz? Nerede yaşıyoruz? Neyin peşinden, kimin peşinden koşuyor ya da sürükleniyoruz? Eğer peşinden koştuğumuz Allah'ın rızasıysa, dostluğuysa, cemaliysa, ebedi hayatımızsa, derdimiz Allah'sa. Evet, Allah bize malik olmuştur. Allah bize sahip olmuştur. Bize malik olması için, sahip olması için Allah'a teslim olmuşuz demektir. Çünkü Allah insana tercih etme hakkı vermiş. İrade vermiştir ona. İradesiyle tercih etme hakkı vermiş. Yok eğer Allah bizim malikimiz değil, birileri bizim malikimizse, onlar bizim hayatımıza yön verir. Senin böyle böyle yapman lazım. Niye? Çünkü ben senin sahibim ondan der. Ben senin aklına sahibim. Ben senin iradene sahibim. Ben senin bedenine sahibim. Onun için sen düşünme, ben senin yerine düşünürüm. Sen tercih etme, ben senin yerine tercih ederim. Sen kendine göre bir şeyler yapma, benim senin için yaptığım tercihle sen hayatını yaşa der. Ne der? Senin diyor okulu okuman lazım, bir işe sahip olman lazım. Hadi bunu erkeğe yaptık, kız çocuğuna bile yapıyor. Niye? Senin için benim diyor. Senin sahibin benim diyor. Ya da senin şu işi yapman lazım. Şunu şöyle yapman lazım. Hayatını böyle yaşaman lazım. Niye? Malikin benim diyor. Senin sahibin benim. Dolayısıyla senin Rabbin benim. Ben sana neyi öğrettimse, yolu nasıl çizdimse öyle yürü diyor. Çünkü senin Rabbin benim. Çünkü senin Rahimin, Rahman ve Rahimin benim diyor. Seni en çok düşünen benim, en çok seven benim, en çok merhamet eden benim. Onun için diyor. Dolayısıyla senin için tercih ettiğim yol, hayat biçimi, hayat tarzı övgüye layıktır. Değerlidir. Hamde layık olan da benim. Dolayısıyla senin beni sevmen lazım, beni tercih etmen lazım. Benim sana gösterdiğim yolu tercih etmen lazım. Çünkü senin Allah'ın benim diyor. Kulluk öyle kolay bir şey değil. Basit bir şey değil. Kainattaki en zor şey Allah'a avd olmaktır. Kul olmaktır. İman etmektir. Allah'ı tercih etmektir. Zatıyla sıfatıyla Allah'ı kabul etmektir. Öğrenmeden anlamadan nasıl olacak bu iş? Ama iki kelime öğreniyor iki kelime. İki kitap okuyor. Kendini adam Sanki Allah'ın elmiyle elimlenmiş gibi takdim ediyor. Yol göstermeye başlıyor. Yani sen daha hangi tarafa döneceğini bilmiyorsun. Sen daha Allah'a iman etmemişsin. Senin Allah ile bir bağın yok. Senin gönlün şirk dolu, şirk. Günde bin türlü şirk işliyorsun. Sen Allah'ın yolunu nasıl gösteriyorsun? Nasıl buna cesaret edebiliyorsun? ya da işte mürşid olmadan da olur. Yapın, okuyun. Kendi kendinize yapın. İyi de yani gönüldeki bu kadar şirkle bu iş nasıl olacak? Senin önce bir la ilahe illallah demen lazım. Önce hele bir la ilahe de, ondan sonra illallah diyeceksin. La ilahe demeden ilah yoktur. Hiç kimse benim ilahım değildir. Hiçbir şey benim ilahım değildir. Demeden illallah diyemezsin. Allah benim ilahımdır diyemezsin. Bu öyle kolay bir şey değildir. Öyle la ilahe illallah dedik tamamdır. Yok öyle şey. Böyle bir şey yok yani. Eğer biri la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse o gönlü cennet olmuştur. O zaten cennettir. Onun tabii ki gideceği yer cennettir. O velidir. O Allah dostudur. La ilahe illallah demek öyle kolay bir şeydir. Evet. Bakacağız. Allah'ın Malik ismi bizde tecelli etmiş mi etmemiş mi? Ne kadar tecelli etmiş? Eğer Allah'ın Malik ismi bizde tecelli etmişse Allah'ın mülkü olduğumuzu kabul etmişiz, iman etmişiz. Allah'a teslim olmuşuz demektir. Böyle olunca kendimizi hiçbir şeye, hiç kimseye sahip göremeyiz. Eğer biri başkasının mülküyse onun mülkü olur mu? Allah kendisine neyi emanet olarak verirse versin, o emanet olduğunu biliyor. O kendisinin kendisine ait olmadığını biliyor. Eğer biri Allah'ın malikliğini kabul ettiyse, hayatını Allah'a göre yaşar. Çünkü o maliki yevmiddindir. Aynı zamanda hiç kimseye maliklik taslamaz. Hiçbir şeye malik olmayı taslamaz. Hiçbir şeye ben bunu sahibiyim ya da hiçbirine birine evladı olsun, hanımı olsun, ne olursa kim olursa olsun ben bunu sahibiyim demez, diyemez. Evet, herkes kendine bakacak, maliklik taslıyor mu taslamıyor mu? Eğer Malik ismi onda tecelli etmişse Allah'ın kendisinin sahibi olduğunu bilir. Dolayısıyla muhatap olduğu her ne varsa, her kim varsa onu da Allah'a ait olduğunu kabul eder. Ona sahip çıkmaya, sahibiymiş gibi davranmaya, düşünmeye kalkışmaz. Haddini aşmaz, Rabbine saygısızlık yapıp kendini Allah'a şirk koşmaz. Evet. Bu dört ismin sonucunda Allah ismiyle, zat ismiyle beraber bu beş ismin sonucunda kul bunları söyleyince neyi söylemiş olur? Ya Rabbi övme ve övülme alemlerin Rabbi olan Allah içindir dediyse yani Elhamdülillah ya Rabbil alemin dediyse sonra rahim. Rabbim Rahman ve Rahim'dir dediyse Sonra, maliki dedi ise malik olan Allah'tır, Rabbimdir dediyse, bunun peşinden söylemesi gereken söz nedir? İş bitmiştir. Kendini anlamıştır, Rabbini anlamış, tanımıştır. Artık söyleyeceği ki, tek bir söz vardır. Nedir o? İyakene abudu ve iyyyâkena saîn der ve diyebilir. Bunu anlamadan bunu söyleyemez. Söylerse boş konuşmuş olur. Allah bunu söylesin diye Fatihayı tekrar tekrar kuruna tekrarlattırıyor. Ya Kenabu ve ya Ne dedi? Yalnız sana abd oluyoruz. Ben abd oluyorum. Demedi. Niye? Çünkü varlıkta ne varsa hepsi Allah'ın avd'idir. Her şey Allah'ın kulü ve avd'idir. Allah her şeyin maşukudur. Bunu anladı artık. Her şey diridir. Her şey irade sahibidir. Bir iradesini tercih edebilen kul vardır. Bir de tercihi olmayan kullar vardır. Bütün varlık Allah'ın kendisine tercih etme hakkı verdiği insan ve cinder hariç, gerisi iradesiz kuldur. Yani Allah'a aşıktır, itiraz etme gücü yoktur. Böyle bir hali yoktur. Onun için Allah bize öğretiyor, Allah yerleri ve gökleri yaratırken, ikisi bitişikken ayırdı onları, yerleri ve gökleri, bütün varlığı demek. Onlara ister isteyerek ister istemeyerek gelin dedi. İster tev'an dedi. Tav olmuş olarak. ister aşkla muhabbetle gelin. ister muhabbetsiz gelin dedi. İstemeyerek gelin dedi. Sizi getirtirin dedi yani. Onlar ne dediler? Biz aşkla geldik dediler. Muhabbetle geldik dediler. Allah burada bize öğretiyor. Neyi öğretiyor? Her şeyi aşk ile evet, Allah'a teslim olmuş durumda. İtaat harindedir. Allah'ın emrini, hükmünü aşkla, muhabbetle yerine getirir. Allah bize bunu öğretiyor. Sen de iradenle bunu tercih et. İşi Allah'a abdolmayı aşkla, muhabbetle yap dedi. Evet. Yalnız sana abdoluyoruz derken bütün varlık hep beraber, her şeyle sana abdoluyoruz. Biz sana Aşıkız ya Rabbi. Biz seni övüyoruz. Sen bizim Rabbimizsin, Rahmanımızsın, Rahimimizsin, Malikimizsin ya Rabbi diyoruz. Onun için İyâkenesnâil <gülüyor> ve biz seni istiyoruz. Bizim istediğimiz sensin. Seni istiyoruz. Seni senden istiyoruz. Seninle olmak istiyoruz. Varlığımız vehimden kurtulup seninle hakiki varlığı tatmak, yaşamak istiyoruz. Seninle senin nurun olmak istiyoruz. Esman bizden bizde tecelli etsin istiyoruz. Senin nurun olmak istiyoruz. Karanlıktan, zulmeten kurtulup nurunla nurlanmak istiyoruz. Evet, bakıyoruz, bakacağız. Kimi abdoluyoruz, kimi istiyoruz. Kimin gibi olmak istiyoruz. Kimin gibi olmaya çalışıyorsak ona abdolmuşuz demektir. Eğer Allah peygamberini bize örnek olarak gösterdiyse, o sizin için örnektir dediyse, kimler için öyle söyledi? Sabah akşam Rabbinin göçini, cemalini isteyenler için. Rabbini çok çok zikredenler için dedi. Rabbini isteyenler için o örnektir dedi. Onun gibi o Rabbinle beraber ol. Rabbinin nuri ol diye söyledi örnekliğini. Yoksa onu takrid et demedi. Allah takridi kabul etmez çünkü. Hiç kimse bir başkası olamaz. Allah onu özel olarak yaratmış. O Allah katında da tecellisiyle özeldir. Mesele onun Allah'ın nuruyla tecelli etmesiydi. Allah'ın nuruyla nurlanmasıydı. Onu terkip eden onun Rabbidir çünkü. Onun için birine şuna benze denmez. Bu yanlış bir şey. Fıtrat değişmez. Fıtrat Rabbin terkip ettiği terkiptir çünkü. Hiçbir şekilde hiç kimse onu değiştiremez. O değişikliğe uğramaz. Ne olur? Onun o terkibi kemale erer. Olgunlaşır. Kamil olur. Yani Allah'ın isimleri terkip ettiği gibi tecelli eder. Evet, bakacağız. Kime, neye abdolmuşuz? Kimin gibi olmaya çalışıyoruz? Olmak istiyoruz. Bir de kimden istiyoruz? Kimi istiyoruz? sonra bizi sirat-i müstakime hidayet etti. İstediğini bir tek kendin için istemiyorsun. Hem seninle beraber olanlar için istiyorsun, hem içinde bulunduğun topluluk için, cemaat için istiyorsun. Hem bunu bütün insanlar, bütün insanlık için istiyorsun. Allah ben deme dedi. Bir tek kendini düşünüp ben kurtulayım deme dedi. Senin kurtuluşun bütün insanlarla beraberdir. Beraber bulunduğun insanlarla beraberdir dedi. Yani bir tek ben kurtulayım dersen kurtuluşa eremezsin. Hidayette olamazsın. Seninle beraber olanlar da hidayette olması gerekir ki sen de onların içinde hidayette olasın. Yoksa hidayette olsan bile hidayetini koruyamazsın. Onun için Allah buyuruyordu. Allah'a karşı sorumluluğunuzu kabul edin. Sadıklarla beraber olun. Allah'a karşı sadakatini ispatlamış olanlarla beraber olun. Sadık olmaya çalışanlarla beraber olun. Yoksa sen sadık olsan bile sadakatini kaybedersin. Onun için edine sıratel müstakim diyorsun. Onun için ya kenabudu ve ya keneste ayn diyorsun. Yani bir tek ben kendimi kurtarayım, ben böyle olayım, tamam değil. Evet, o hidayeti bir de içinde bulunduğun insanlarla beraber hidayette olman lazım. Ya da hidayettekilerle beraber Allah'a karşı sadakatini ispatlamış olanlarla beraber olmaya çalışman lazım. Oradan kaçarsan ne olur? Hidayeti kaybedersin. Allah'a abdiyeti, abdolmayı kaybedersin. Allah'ı kaybedersin. Onun için Resulullah Efendimiz buyurdu. Aleyhissalatu vesselam. Kim hak üzere olan cemaatten kıl kadar ayrılırsa evet o deralete düşmüştür. Yani öyle ben tamamdır. Ben işi öğrendim. Bu iş bitti. Hayatın boyunca, hayatının sonuna kadar ne yapman lazım? Hak olan cemaatle beraber hakkı istemen lazım. Ya kenabu du ve ya Feryat edip, ya Rabbi, biz senin abdiniz, yalnız sana abd oluyoruz. Biz senin kulunuz, senin aşığınız, senin rızan peşinde koşuyoruz. Bizim istediğimiz sensin, senin rızandır, senin dostluğundur, senin cemalindir. Bizi hidayette kıl ya Rabbi, hidayetinde olalım. Allah hidayeti beyan etti. Siretel lezine en amta aleyhim. Kendisine nimet verdiğin kulların yolu. O kimse der ki onlara nimeti vermişsin. Allah nimet verdiği kulları başka bir ayet-i kerimede beyan etti. Onlar buyurdu nebilerdir, sıddıklardır, şehitlerdir, salihlerdir. Dört zümre. Nebiyi bulamamış olabilirsin. Nebinin vaktine, zamanına yetişmemiş olabilirsin. Ki şu anda öyledir. Bu durumda yapman gereken Kiminle beraber olmaktır? Allah'a karşı sadakatini ispatlamış olanlarla beraber olman gerekiyor. Bunlar Allah'ın Resulleridir. Bunlar müşid Kamillerdir. Diyelim ki bulamadın, bulunduğun yerde buramadın. Bir veliyle beraber olman gerekiyor. Ama bu bir kişi olmaz. Onun bir cemaat, bir topluluk olması gerekiyor. O veli nereye bağlıysa senin de onunla beraber oraya bağlı olman gerekiyor. Bulunduğun yerde de onunla beraber olmaya çalışman gerekiyor. Sonra şehitler dedi. Şahitler dedi. Şahit. Şahit olmuş olanlar. Ameli imanına şahitlik yapanlar. Yani ameli ne olursa olsun imanına şahitlik yapıyor ameli. Güzel yapıyor. Evet, şehit, aynı zamanda canını Allah yoluna koymuş insan demektir. Hayatını Allah'ın rızasını kazanma yolunda sarf eden insan demektir. Dolayısıyla ameli ona, imanına şahitlik yapıyor. Diyelim ki bunu da bulamadın. En azından nefsini ıslah etmiş, salih olmuş. Ameli salih olan, olanlarla beraber olman gerekiyor. Ameli salih demek, hem kendi nefsi ıslah olmuş, hem nefsin ıslah olmasına davet eden demektir. Ona yardım eden demektir. Gerçek dost demektir. Gerçek dost ne buyurdu Hazreti Ali Efendimiz? Gerçek dost, sen Allah'ı zikreddikçe sana yardım eden. Sen Allah'ı unuttunca da sana Allah'ı hatırlatandır. Bunun tersi de, tersi de gerçek düşmandır. Sen Allah'ı zikrediyorsun, seni Allah'ı zikretmekten men ediyorsa, ali koymaya çalışıyorsa bu gerçek düşmandır. Sen Allah'ı unutunca sana hatırlatmaya değil büsbütün uzaklaştırmaya çalışıyorsa bu gerçek düşmandır. Eğer biri dostunu, düşmanını tanımıyorsa, anlamamışsa onun Aklını kullandığını nasıl söyleyebiliriz? Onun için Allah buyurmuştu: Canlıların en kötüsünü, kötüsü aklını kullanmayan insanlardır. Bu aklını kullanmamış, kullanmıyor. Evet. İhdi es el müstakim. Bakacağız. Sirat el müstakim. Allah'ın yoludur. Allah'ın gösterdiği yoldur. Bakalım bizim sirat-ı müstakim dediğimiz yol gerçekten sirat-ı müstakim midir? Yolu Allah'tan mı öğrenmişiz yoksa birilerinden mi öğrenmişiz? Yoksa birileri mi bize yol göstermiş? Bizim sirat-ı müstakim dediğimiz kimin yoludur? Hangi üstadın yoludur? Hangi alimin yoludur? Ya da hangi mezhebin yoludur? Hangi tarikatın yoludur? Hangi cemaatin yoludur? Bakacağız. Bakmadan anlaşılmaz. Bakmadan görülmez. Bakacağız kimin yoludur? Bizim kendi kendimize sirat ve müstakim deyip de dediğimiz ama Allah'ın sirat ve müstakim demediği yol. Kimin yoludur? bir yol ki Allah ile gidilmiyorsa, Allah'ın vahyiyle anlaşılmamışsa, peygamberin hayatıyla anlaşılmamışsa, sünnetiyle anlaşılmamışsa, o nasıl sirat-ı müstakim olur? Sen istediğin kadar ona sirat-ı müstakim de. Birilerinin söylemesiyle o sirat-ı müstakim olmaz. Onun için Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyordu, Yahudiler 71 fırka, Hristiyanlar 72 fırka, benim ümmetimde 73 fırka olacak. Bu 73 fırkanın 72'si cehennemliktir. Neden? Onun ümmeti, benim ümmetim dedi. Ben müminim diyor, ben müslümanım diyor, namaz kılıyor, oruç tutuyor ibadet yapıyor. Niye cehennemlik olsun? Başka bir hadiste evet, sahabe anlatıyor. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselamla beraber bir yerde oturmuştuk. Dışarıda gölgelikte oturmuştuk eline bir ağaç parçası aldı. Önce böyle bir çizgi çizdi kumun üstüne. Sonra o çizginin etrafına böyle bir sürü çizgiler çizdi. Sonra diyor, buyurdu ki, şu ortadaki yol, Sirat-ı Müstakim yoludur. O Sirat-ı Müstakim'in hidayetçisi kimdir? Ehdine Sirat-ı Müstakim. Hidayetçisi Resulullah Efendimiz'dir. Evet, bu sirat-el müstakimdir. Benim ve sahabemin gittiği yoldur. O önde yürüyor, sahabe arkasında yürüyor. Bu yol, Allah'a giden yoldur. Bu etraftaki çizgiler de yoldur dedi. Her biri bir yoldur. Her biri bir yol, sirat-i müstakimden ayrılıyor yalnız. Allah'ı kabul ediyor, peygamberi kabul ediyor, Kur'an'ı kabul ediyor, sonra oradan ayrılıyor. Buyurdu ki kim bu yollardan birine saparsa her bir yolun sonunda bir şeytan durur dedi. Bir de bakar ki şeytana dost olmuş, arkadaş olmuş. O yolun hidayetçisi de kimmiş? Şeytanmış. O diğer yolların hepsinin namı. O bir tane kurtuluştaki Resulullah Efendimiz'e onun sahabesiyle beraber gittiği yolda gitmekmiş. Eğer biri kurtuluşta olmak istiyor, silat-ı müstakimde olmak istiyorsa hidayetçiyle beraber silat-ı müstakimde olmalı, yürümeli. Silat-ı müstakimde giderse Allah'ı bulur. Öyle buyurdu. Bu yollardan herhangi birine sapan yolun sonunda şeytani bulur dedi. Ama Sirat-ı Müstakim'de giden Allah'ı bulur dedi. Nasıl buluyor Allah'ı? Ne zaman ki gönlü cennete döndü Allah gönlüne tecelli etti Allah'ı bulmuştur. Allah'ı bulma yoluymış Sirat-ı Müstakim. Öyle kendi kendine hayal kurma yolu değilmiş. Dünyada saltanat sürme yolu değilmiş. Evet, Allah'ın kendisine nimet verdiği kullar, gönülleri cennete dönmüş olan kullardır. Kendileri Allah ile dirilmiş olan kullardır. Esma'nın, Esmaül Hüsna'nın tecelli ettiği kullardır. Gerçek manada Allah'a halife olmuş, Hazreti insan olmuş olan kullardır. Evet, gerisi bir hayalın peşinde koşuyor ve kendi kendine bir hayal kuruyor ya da birileri hayal kurmuş o da onun hayaliyle beraber hayale dalıyor demektir. Evet. Bakacağız. edine siratel müstakhim, siratel lezine amte aleyhim dediğimizde, mutlaka bir topluluğun, bir cemaatin, bir kavmin, bir ümmetin içinde olmamız gerekiyor. Evet, bakacağız, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz kimlerdir? Allah'a abdolmaya çalışanlar mıdır? Allah'a dost olmaya çalışanlar mıdır? Resulullah Efendimiz'in hayatını örnek almaya çalışanlar mıdır? Her anda Allah ne der diyen kullar mıdır? Bakacağız ona. Yoksa onların başka dertleri mi var? Başka bir şey peşinden mi koşuyor? Dertleri Hazreti insan olmak mıdır? Yoksa başka bir şey midir? Yoksa dünyadan bir şeyler mi istiyorlar? غَيْرِ الْمَغْدُوبِ aleyhim وَلَدَّالِينَ Bunun dışında kalanlar gazaba uğrayanlardır delalette kalanlardır dedi Allah Allah bunu kuluna söyletiyor sen söylüyorsun ben söylüyorum herkes Fatiha'yı okuyan herkes bunu söylüyor eğer bunun dışında kalırsam Allah'ın gazabına uğrarım delalette kalırım uçurumdan aşağı düşerim cehenneme yuvarlanırım demiş oluyor Eğer Allah'a avd olmaya çalışanlarla beraber değilsek, Allah'ın hidayet ettiği kimselerle beraber değilsek, nimet verdiği kullarıyla beraber değilsek, Rabbim Allah'tır deyip gerçek manada La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenlerle beraber değilsek, bu durumda gazaba uğrayanların ya da dereete kalanların yolunda olmuş oluruz, onlarla beraber olmuş oluruz onların gittiği yere gitmiş oluruz. Evet. Fatiha okununca bir de üstüne amin diyoruz. Biri Fatiha'yı okuyunca amin diyoruz. Kendi kendimiz okuyunca amin diyoruz. Eğer Eğer Fatiha'ya iman etmemişsek, yani gerçek manada Elhamdülillahirrebbil alemin demiyorsak, Allah'ı övmüyor, Allah'ın övgisi peşinde koşmuyorsak, O Rahman ve Rahim'dir deyip, Rahmanımız olarak, Rahimimiz olarak onu kabul etmiyorsak, La ilahe illa Rahman demiyor. onu manikimiz olarak kabul etmiyorsak, kendimizi bir şey zannediyorsak, sadece Allah'a ''İyyâkene abudû ve iyâkene sâin'' demiyorsak, onu istemiyor, derdimiz O değilse, O'nun rızası, dostluğu, cemali değilse, O'ndan istemiyorsak, O'nu istemiyorsak, Ehdine siratel müstakim, siratel en'amta aleyhim Siratel müstakimde değilsek Allah'ın siratel müstakim dediği Resulullah Efendimiz'in sahabesiyle gittiği yolda değilsek Allah'ı dinlemiyorsak Vahyini ciddiye almamışsak Allah'ın nimet verdiği kullarla beraber değilsek Onlarla beraber Allah'ın rızasını kazarmaya çalışmıyorsak lailen mağdubi bizi gazaba uğrayanların delalete kalanların yolunda bırakma diyorsak Allah'a sonra amin dedik. Bu bizim için tam bir beddua olur. Biri kendine beddua eder, biz de ona amin diyoruz. Ben de istiyorum diyoruz yani. Kendi kendimizde okuduğumuzda bir daha kendi kendimiz için beddua ediyoruz demektir. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? İnsanlardan öylesi var ki Kur'an'ı okur, Kur'an onlara lanet eder. Niye? Kur'an'ı okuyor. Ama gerekini yapmıyor. Dalga geçmiş gibi oluyor. Okumak, Sadece dil ile okumak değildir. Okumak, dil ile okuman lazım, yetmez. Dil ile okuyunca, yani Rabbil alemin deyince, onu okumuş olmuyorsun. Okumak o değildir. Okuduğunu anladın. Övme ve övülme, alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir, Allah içindir dedin. Bunu da anladın, manasını da anladın. Okumuş oluyor musun? Okumuş olmuyorsun. Bir de bu söylediğine iman etmen lazım. İman ettin. Allah'ı övdün, övgisini kabul ettin. Yetiyor mu? Okumuş oluyor musun? Okumuş olmuyorsun. Bir daha okuman gerekiyor. Tam okuyuş nasıldı? Bir de o halin, senin imanın senin üzerinde amele dönüşmesi gerekiyor ki onu okumuş olasın. Kur'an'ı okumak böyledir. Esma'yı okumak böyledir. Fatiha'yı okumak böyledir. Bir de arkadaşların haberi var galiba. Allah nasip ederse birkaç gün sonra hacca gitmeyi düşünüyoruz. Allah nasip eder inşallah. Elbette ki, öyle insanların hacca gittiği gibi bizim hacca gidişimizi anlamak doğru değildir. Oraya gidip işte oraları ziyaret etmek olarak bunu anlamak doğru değildir. Hacı gerektiğinde anlatacağız inşallah. Hac gitmek demek Allah'ın davet etmesi demektir. Evet, önce Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam davet etmiştir. Onun için önce oraya gidiyoruz. Sonra Allah'ın davetini icabet edip, evet Mekke Allah nasip eder gideriz inşallah. Bununla beraber kardeşlerimizin bilmesi lazım ki. Eğer Allah bizi bir araya getirmişse, bizi buluşturmuşsa, bizi aynı yolda yürütüyorsa, kendi yolunda kendine yürütüyor, kendine çekiyorsa, kendimizi ayrı görmemiz doğru değildir. Ama bu kimin için geçerlidir? Onu da söyleyeyim. Resulullah Efendimiz buyurdu Aleyhissalatu vesselam, kişi sevdiğiyle beraberdir. Bu beraberlik öyle laftaki bir beraberlik değildir. De Aynı zamanda Allah ayet-i kerimede buyuruyor ki de ki bu risaletim karşılığında Allah'ın vahyini size taşımam karşılığında sizi Allah'a davet etmem karşılığında Allah'a taşımam karşılığında sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Yakın bir sevgi hariç sizden istediğim Tek bir şey var, o da yakın bir sevgi. Yakından sevmek. Uzaktan sevmek de varmış. Uzaktan sevmek, ona şiir okumaktır. Ben onu çok seviyorum demektir. O çok büyüktüğü demektir. O çok güzeldi demektir. Bu uzaktan sevmektir. Yakından sevmek başka bir şey. Yakından sevmek, onun haline bürünmek demektir. O olmak demektir. O'nun kendine örnek kabul edip, O'nun gibi olmaya, O'nun gibi yapmaya çalışmak demektir. O'nunla beraber canlı Kur'an olmaya çalışmak demektir. Evet, eğer kardeşlerimiz bizi örnek alacaksa, aynı şekilde Allah'ın isimleriyle isimlenmeye çalışmaları gerekir en azından böyle bir çabalarının, gayretlerinin, detlerinin olması gerekir. Bizimle beraber yürümeye çalışması gerekir. Biz de uymaya çalışması gerekir. Yoksa kendi bildiğini yapmaya devam eder, ben seviyorum derse böyle bir sevgiyi kabul edilmez. Uzaktan sevgi olmaz, yakından sevgi. Bir gibi, bir. Arkadaşlar bunu bir parça bile olsa yapmaya çalıştığında bize düşen onları gönlümüze almaktır. Gönlümüze aldıklarımız bizimle birdir. Kim bizimle beraber Allah'a abd olmaya, kul olmaya çalışıyorsa bizim için bu ben de böyle olmak istiyorum. bunun gibi olmak istiyorum deyip evet, çabasını, gayretini sarf etmeye çalışıyorsa bu durumda beraberiz demektir. Gönlümüze almışız demektir yani. Evet, ister burada olsun, başka şehirlerde olsun, başka yerlerde olsun bu fark etmiyor. Bütün kardeşlerimizi evet, gönlümüzde götürüyoruz. Beraber götürüyoruz. İlk önce Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı ziyarete gittiğimiz için bütün kardeşlerimizi her birini tek tek söyledim biraz önce. öyle Sıradan anlamamak gerekiyor. Her biri için tek tek her birini Resulullah Efendimiz'e takdim edip selamını götüreceğiz inşallah. Cevabını sonra alacaksınız tabi. Aynı şekilde bütün kardeşlerimiz için bir de orada Kabe'yi de tavaf edeceğiz Hac edeceğiz, ümre yapacağız inşallah Başka bir Projemiz daha var arkadaşlar biliyoruz zaten haberleri var Allah nasip ederse Hep beraber bir cemaat halinde ömre yapacağız onun hazırlığını yapacağız inşallah. Hem bayan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, hem erkek kardeşlerimiz, başka şeyler de var böyle. Hep beraber bir hac yolculuğu yapacağız inşallah. Evet. Allah hepimizi gerçek manada 'ı Allah'ın okunan kitabını okuyanlardan eylesin. Kur'an'ı okuduğu halde Kur'an'ın lanet ettiği kimselerden eylemesin. Amin. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi size bir emanet bırakıyorum ki ona sarıldıkça asla delalete düşmezsiniz buyurdu. O Allah'ın kitabı Kur'an'dır buyurdu. Resulullah Efendimiz'in bıraktığı emanete ihanet edenlerden bizi eylemesin. Amin. Emanete sadık olanlardan eylesin. Amin. Sadakat gösterenlerden eylesin. Allah'ın vahyini, kitabını okuyup, onu imana dönüştürüp, amele dönüştürenlerden eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun.